Merhaba, buğdayla Tohumdan Hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buday Derneği'nden Oya Ayman. Bugün yine e, geçmiş programlarda da e, ele aldığımız, konuştuğumuz 3. Köprü ile ilgili e, konuşacağız. E, program konuğum, daha önce de yine programa konuk ettiğim Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nden Çare Olgun Çalışkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi ee, Çağrı Bey'le daha önce e, şehir plancıları odasının gerçekten çok kapsamlı olarak hazırladığı 3. köprü ile ilgili bir rapor üzerine konuşmuştuk. Ve kendisi bize bu 3. köprünün e, köprü eğer yapılırsa e, yol açacağı olumsuzlukları, e, olumsuzluklardan bahsetmişti. E, bugün ise aslında e, geç, yani geçtiğimiz günlerde hem salı günü e, yapılan bir basın toplantısından hem de bugün yapılan bir basın toplantısından bahsedeceğiz. Ki iki de, i̇kisi de 3. köprü için e, açılan davalarla ilgili bugün e, Ankara'da bir basın toplantısı düzenlendi çevre mühendisleri odası tarafından ki 3. E, köprü için chat raporunun zorunlu hale getirildiğini e, açıklayan bir basın toplantısıydı bu. Ee, ve e, sadece 3. Köprü değil e, aynı zamanda Akkuyu Nükleer Santrali Gebze, Orhan Gazi, İzmir Otoyolu e, için artık çet raporunun zorunlu olduğu e, kararı alındı. E, Danıştay İdari Dava Değerleri Kurulu'nun kararı bu ve e, bu karar sonucunda artık 3. Köprü için çet raporu e, gerekiyor. E, Çağrı Bey biraz bundan bahseder misiniz? Nedir bu karar? 3. Ee, köprü projesi yasal anlamda ilk olarak 93 yılından, 1993 yılından önce yatırım programına alındığı için ve ÇED yönetmeliğine eklenen bir maddeyle 93 yılı öncesindeki projeler ÇED yönetmeliğinden muaf tutulduğu için biz 3. Köprü projesini ÇED'e tabi tutulsun diye ne kadar dayatsak da hükümet bu anlamda projeyi ÇED'den muaf tutma yönünde bir irade göstermişti. Bu kararla birlikte artık... Bu 93 yıl öncesi projeleri saf dışı bırakan ÇED yönetmeliğin dışında bırakan karar iptal edilmiş oldu ve böylelikle biz 3. köprü projesini de ve eski yıllarda geçmiş yıllarda gündeme gelip bugün artık proje safhasına gelen önemli üst ölçekli kararları ÇED'e tabi tutabileceğiz meslekotaları olarak. Ve ilgili sivil toplum örgütleri olarak, çevre örgütleri olarak ki bu da çok sağlıklı ve gerekli bir karar. Çünkü 3. Köprü projesi çevresel analizleri yapılmamış bir projeydi. Bu anlamda bizim hem savunmamızı güçlü kılan hem de projenin gereklerini yerine getirmek adına sağlıklı bir karar olarak değerlendirebiliriz. Ki çevre etki değerlendirme raporu eğer olumsuz çıkarsa sonuçta üçüncü köprü yapılamayacak, evet, yapılamayacak. değil mi? Yapılamayacak. Bu ciddi bir rapordur çünkü. ÇED raporu olumsuz sonuçlandığı için yapılamayan HES projeleri var bugün örneğin Karadeniz'de. Bu evet. anlamda üçüncü köprü projesi de ÇED raporu muhakkak yapılması gereken bir projedir. Evet ee, bununla birlikte yine 10 e, e, meslek odasının salı günü düzenlediği bir basın toplantısı var ki bu meslek odaları arasında şehir plancıları odası İstanbul şubesi de var. E, neydi bu basın toplantısında açıklanan ve e, yargıya e, taşınan e, süreç? Meslek odaları olarak 3. Köprü projesini başından beri takip eden meslek odaları olarak konunun belediye ile veya devletin ilgili kurumlarıyla görüş alışverişinde bulunmaya yeteri kadar çalıştık. Planla ilgili sakıncalarımızı her ortamda anlatmaya çalıştık ama plandan geri dönüş olmadı ve hem 3. Köprü projesinin işlendiği ulaşım planı hem de bunu imkan tanıyan üst ölçekli planının bunu imkan tanımasını sağlayan plan değişiklikleri Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine geldi. Belediye Meclisi de bunu oy birliğiyle karar verdi. Onayından geçti belediyenin de ve askıya çıkarıldı. Bu planlar bizler itirazlarımızı yaptık ama itirazlarımıza herhangi bir yanıt gelmedi ve bu durumda artık tek alternatifimiz bu e, kararları yargıya taşımaktı ve e, Ocak ayı sonuna doğru da bu yargı süreci biteceği için hem biz hem de ilgili diğer meslek odaları toplamda 10 meslek odasıdır e, bu konuyu yargıya taşıdık ve yargıya taşınmış olan bu konunun basın toplantısını yaptık. Geçtiğimiz Salı günü. E, Mimarlı orası Yıldız Hanım e, bu yargı sürecindeki iptal davalarımızdaki temel gerekçeleri anlatmaya çalıştı. Ben de şehir plancileri odası adına bu dava sürecinde e, emeği olan odalarımız adına... Üçüncü Köprü Projesi'nin İstanbul'da neler getirip götüreceğini anlatmaya çalıştım. Ve basın e, basından gelen arkadaşların sorularına yanıt vermeye çalıştık. Sonrasında da bu dava metinlerimizde ifa, ortaya koyduğumuz, ifade ettiğimiz gerekçeli metinlerimizi paylaştık basına. Artık konu yargıya taşındı. Bu ÇED raporun çedet, mua, ÇED'den muaf tutulmasını sağlayan kararın iptali de bu anlamda hı hı. E, yargı e, savunması güçlenmeyecek sürece bir durum. Bu süreci etkileyecek mi diyorsunuz? Kesinlikle. yani bizim adımıza olumlu bir gelişme. E, bekleyip göreceğiz. Umarız e, projede çok fazla yol alınmadan yargı bir şekilde kararını verir ve ona göre artık proje yola devam eder. E, projede çok fazla yol alınmadan derken neyi kastediyorsunuz? Yani genelde yargı süreci son dönemlerde de hepimiz artık daha fazla biliyoruz ki oldukça hantal işleyen, hı hı. yükü çok fazla ağır bir e, yapı ve haliyle bu da çok ciddi bir e, gündem, yargı e, gündemine düşündürecek olursak 3. Köprü projesi. Çünkü bir kenti baştan başa katı eden bir proje. <gülüyor> e, bu yüzden hani yargı kararını vermeden önce işin ihaleye e, taşınması ve e, zaten başlanmış bir proje olarak anılır. Bağlantı yollarının başladığına dair hep duyumlar alırız evet. kuzeyde. O yüzden hani e, çok fazla yol alınmadan yargının bir şekilde tavrını ve kararını ortaya koyması daha yapıcı olur. Peki normalde yani ben sadece mantığımı işletiyorum. Yani bu yargı sürecinin ve bütün... Bütün bu ihale süreçlerinin hangi aşamada nasıl devreye girdiği konusunda ne yazık ki çok fazla bilgi sahibi değilim. Ama mantığım bana şunu söylüyor. Yani eğer bir konu yargıya taşınmışsa ve bu hassasiyette ise ve bir çevre etki değerlendirme raporu hazırlanmalı kararı verdiyse bir mahkeme, hı hı. bir adli makam o zaman bu projeye hiç başlanmaması gerekiyor diyor benim mantığım. Yok <gülüyor> Yo, haklısınız. Yok. Ee... Bir de şu var hani bu chatten muaf tutulması kararı oldukça dediğim gibi bizim yararımıza bir karardır. Hı hı. Sadece bizim davalarımızı bile bir kenara koyarsak bu karar üzerine bu proje yeniden chat, chat yönetmeliğine tabi tutularak hı hı. E, çevresel etki değerlendirmesi yapılması gereken bir plan halini aldı. Her şeyden önce bu Adımı halletmesi gerekiyor merkezi ve yerel yönetimlerin bu da projenin takviminin de öteleyen bir süreç evet. ve yargının da karar alması ne kadar uzasa da bu ÇED yönetmenin tamamlanması da bizim lehimize olan bir süreç ve muhtemelen proje başlamadan önce hem yargı kararını vermiş olacak hem de çet yönetmeninin gerekleri yerine getirmiş olacak. Evet. Ee, peki bu e, yargı sürecine taşınırken aslında pek çok gerekçe vardı ki e, bunun bir kısmını geçmiş programlarda da konuştuk. Yani hı hı. Üçüncü Köprünün İstanbul'a ve İstanbul'ya getireceği yük aslında sadece İstanbul değil belki bütün bölgeye ve Türkiye'ye de e, dolaylı yoldan etkileyecek bir proje Üçüncü Köprü. Hı hı. E, o anlamda... E, e, Chatrapur'un e, bir şekilde zorunlu kılınmasıyla eğer bağlantılarsak ilk önce isterseniz şeyden başlayalım. Doğal alanlara etkisi ne olacak? Hı hı. E, her şeyden önce 1453 hektar orman alanımız koşulsuz bir şekilde sadece bu proje'nin e, asfalt izli ve kamulaştırma hattı boyunca ortadan kalkacak. Ee, bu alan, bu, bu genişlikteki bir orman iki 2,5 milyondan fazla ağacın doğal e, ortamından tahrip edilmesini gerektiriyor. Bunun içinde 680 hektar doğal sit alanı Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde, kentin kuzeyinde ve boğaza giriş noktasında tamamen ortadan kalkacak. Ee, yine büyük oranda tarım alanlarımız ortadan kalkacak. Özellikle Sivillivri ve Çatalca bölgesinde. İşte ee, zaten İstanbul'un tarım alanları hı hı. çok, giderek, çok evet, Tarımsal durumda. üretimden ve kırsal yaşam karakterini hı hı. yitiren bir e, süreç izlemekte İstanbul. Çünkü kentin kuzeyine doğru sıçramalı bir yayılım var. Ee, örneğin bir kırsal yerleşim ya da özgün bir dokusuyla gelişmiş olan bir eski yerleşimin hemen komşu bir alanında lüks konut alanları ya da kapalı siteler yer seçimi yapabilmekte ve birbirinden kopuk bir yaşam alanına dönüşmekte. Ve bu eğilim devam ettikçe ve biz bunu yeni karayolu projeleri destekledikçe kuzeydeki bu doğal yaşam alanlarımız, doğal yaşam kaynaklarımızı da gün geçtikçe daha da yitirmeye başlayacağız. Kentin kuzeyindeki birçok orman alanı, su havzalarımızı barındırır bünyesinde hı hı. İstanbul Boğazı'nın kuzeyi örneğin bunu çoğu kimse bilmez İstanbul'da yaşayanlar Türkiye'nin en önemli kuş e, göç noktalarından biridir. Boğazın kuzeyi garipçe Poyrazköy'ün olduğu e, kentin kuzey boğaz giriş noktası kuş göçünün önemli bir aksıdır. E, kentin kuzeyinde ilginç bir biyoçeşitlik alanı vardır. E, İngiltere'nin Ülke bütününde olmayan endemik bitki çeşitli İstanbul'un değişik noktalarındadır ki bu ağırlıklı olarak İstanbul'un kuzey bölgeleridir. Ee, ve bütün bu alanlar bariyerlerle örülü bir yol ağına hapsedilirse hem bu doğal yaşam alanı kendi içinde bütününü kaybedecek. E, bu canlı çeşitliğinin hareket kabiliyetini biz sınırlamış olacağız. Bölünen doğal yaşam alanlarının kullanım kullanım e, fonksiyonlarını değişikliğe itmiş olacağız. Ve karayoluyla da biz bu hareketleri kolaylaştırırsak kent ister istemez daha da kuzeye yerleşecek. Ve bütün bu doğal bütünlük alanından artık bahsedemiyor olacağız. Ve kentin kuzeyindeki ormanların temizlediği havayı kuzeyden esen rüzgarlar bize taşıyamayacak. Çünkü bizim e, yöneticilerimizde şu mantık var. Kesilen ağaçlar başka yerde fazlasıyla dikilebilir. Ama bu yeni, yeni dikilen ağaç isterse daha fazla da kesin eskisinin verimliğini sağlayamaz. Hiçbir orman, zaman bir orman kesinlikle, yaratamıyorsunuz. Kesinlikle. Bir ağaçlar topluluğu Kesinlikle. Hani bu anlamda e, onlarca maddeyle gerekçeyle zaten davam etkinlerimizle ilişkilendirdik. En yoğun tahribatı doğal çevremize verecektir bu proje. Evet, ee, İstanbul gerçekten biraz önce sizin de söylediğiniz gibi çok önemli bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Her Hı -hı. ne kadar biz kentte bunun çok farkında olamasak da e, İstanbul'un birazcık dışına çıktığımızda daha doğrusu e, kentin binalarından işte Maslak'tan ya da işte Ömerli'ye doğru gittiğimizde ya da Silivri'ye doğru çıktığımızda e, inanılmaz bir biyolojik çeşitlilik var. Hı -hı. Ve İstanbul'u aslında yaşatan da buradaki biyolojik çeşitlilik. Hı -hı. Eğer bu biyolojik çeşitlilik ki 3. Köprü bunu ciddi anlamda tehdit ediyor hı hı. Yok olursa İstanbul'da yaşanmaz hale gelecek Kesinlikle, öyle değil mi? kesinlikle. Ee, İsterseniz bir ara verelim ondan sonra Diğer olumsuzlukları Tabii bir şekilde ki. konuşmaya Devam edeceğiz hı hı. Evet bir müzik arası veriyoruz şimdi Flatfoot Mac'den Honey High adlı Parçayı dinleyeceğiz Whitewood hani Hay adlı parçayı dinledik. E, üçüncü köprüyle ilgili sohbetimize devam ediyoruz. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nden Çare Olgun Çalışkan konuğumuz. Çare Bey olumsuzlukları konuşuyorduk <gülüyor> ve doğal doğaya vereceği tahribattan söz ettiniz. E, eğer üçüncü köprü yapılırsa e, köprünün ve bağlantı yollarının. Peki köprü ve bağlantı yolları yapılırsa? Bunun kentleşmeye ve nüfusa etkisi ve yerleşime etkisi şehre etkisi ne olacak? Hı hı. Temel anlamda geri dönüş olmayan bir yola girmiş olacağız. Her şeyden önce üçüncü köprü yapılırsa ve bağlantı yolları kent ilişkilendirilirse. Ee, kısaca özetlemek gerekirse 3. Köprü projesi ve bağlantılı olduğu yakın coğrafyası yapılaşmaya açılırsa bunun önüne geçemezsek ki ilk iki köprüde bunun önüne kesinlikle geçemedik. Ee, kuzey bölgelerimizde 7.3 milyon en iyimser hesaplamalarla 7.3 milyonluk bir nüfus birikimi e, olacak. Aynı zamanda bu kuzey coğrafyamızın yaratabileceği ekonomik e, getiri potansiyel ki yapılaşmaması gereken bir alandan bahsediyoruz. Eğer bunun önüne geçemezsek 350 milyar dolarlık bir e, ekonomik pazar alanına işaret ediyor ve bu da oldukça iştahları kabartan bir durum ee, ve bu projeyi bu yüzden cazip kılan da bir durum ee, ama insanların öncelikle şunu bilmesi gerekir İstanbul'da yaşayan herkesin bunu bilmesi gerekir İstanbul'un haritasını bile e, çoğu insan e, görmemiştir ya da bilmemiştir İstanbul'da bugün planlı bir şekilde organize bir şekilde yapılaşabilecek gelişebilecek tek alan planlarda da öngörülen alan Silivri'nin kıyı bandına yakın alanlardır hani kentin kuzeyi gerçekten artık yeni bir nüfus hareketini de ya da yapılaşmayı kaldıramayacak durumdadır. Biz bu neden 3. köprüye ve kuzeydeki yapılaşmalara ya da plansız e, gelişimlere karşıyız. E, bu anlamda kenti kuzeyine doğru böyle bir e, tetikleyici projeyle e, baş başa bırakırsak artık yerleşim lekemiz Karadeniz'e le birleşecektir ve bu kent tamamen zaten bugün için sosyoekonomik bütünlüğünü sağlayamadığımız, kontrol altına alamadığımız bir kent ve bütün ilçelerin dönüşümüzü söz konusu e, deprem öncesinde böyle bir gündemimiz varken böyle bir sorunlu alanı Yerinde bırakıp kuzeye yapılaşmayı itmek gerçekten sonu daha da büyütecektir ve geri dönüşü bu yüzden yoktur diyoruz. Karadeniz'de de birleştiğini düşünürsek kuzeydeki yaşam kaynaklarımızı yitirirsek ve nüfusumuz en iyimser senaryoyla 20 milyonu 23 milyon aşacak. Bu proje sonrasında ilerleyen yıllarda artık İstanbul'dan e, kaçış zamanlarımızı e, fırsatlarını kovalayacağız e, hepimiz. E, bu kentin ne kadar sevsek de çünkü yaşanılmaz bir hale alacak ve planlar da artık ne kadar iyi yapılırsa yapılsın geri dönüşe e, imkan tanım tanımayacak e, bu gelişim, kentsel gelişim. Hı -hı. Evet e, sizin raporun hazırlandığınız raporda e, Sultanbeyli ile ilgili çok enteresan gerçekten Hı -hı. belki enteresan değil ama hani çarpıcı diyeyim. Hı -hı. Çünkü görünen köy kılavuz istemez Kesinlikle. demek belki doğru bu noktada. ikinci köprü bağlantı yollarının üzerinde yer alıyor Sultanbeyli değil mi? İkinci köprünün yapıldığı yıl 1988'dir. Hı hı. Bağlantı yolları da Tem yoludur, Tem kuşağıdır hı hı. ve Sultanbeyli'nin içinden geçer. Sultanbeyli Tem'in 1988'de yapıldığını düşünürsek 85 ve 90 yıllar arasında sadece 5 yılda yani... İkinci köprünün yapıldığı aralıkta nüfusu %2100 artmıştır. Evet. Ee, ve yapılaşması da birkaç mahalle ölçeğinden doğal ışıkları zorlayan bir ilçe büyüklüğüne ulaşmıştır. Ve Google haritasını vermişsiniz. Hı -hı, gerçekten hı. bakıldığında eski Google haritalarına ya da eski haritalar hava herhalde. fotoğraflarına hı -hı. bakıldığında oralar tamamen tarım alanı hı -hı. ve tarım alanlarının üstüne binalar hı -hı, gelmiş. Yani hı -hı. tamamen bütün tarım alanları hı -hı, bina hı. olmuş. Hı -hı, Çok, hı -hı, gerçekten. Kesinlikle. E, çarpıcı ve üçüncü köprünün de e, nelere yol açabileceğini i̇yi çok, bir örnek. E, evet, çok Hı -hı. iyi bir örnek Hı -hı. E, peki üçüncü köprü yapmak isteyenler e, Hı -hı. bunun aslında ulaşım için gerekli olduğunu savunuyorlar Hı -hı. yani diyorlar ki e, bu işte İstanbul'un trafik sorunu var ve bu üçüncü köprü şart e, İstanbul'un trafik sorunu var bunu zaten ben hiç kimse inkar etmiyor Hı -hı. ama trafik sorununu çözecek olan üçüncü köprü değil ve e, aslında alternatifleri de var Hı -hı. bu çok daha e, e, sorunu bir şekilde çözülecek çözi, çözebilecek alternatifler var. Kesinlikle. Bu alternatiflerden biraz bahseder misiniz? Bir de 3. köprü neden ulaşım çöz, ulaşımın çözümü değil? Ulaşımın çözümü değil. Çünkü yapılma amacı transit trafiği kentin kuzeyine taşımak. Transit trafik dediğimiz yani yüklerin akışının sağlandığı trafik zaten Kuzeyden de geçse yine kentin içine gelmek zorunda. Çünkü limanlarımız, depolama alanlarımız, bunların dağıtımının yapıldığı yerler kentin içindeki alanlar. Ve hani bu bir kere aldatıcı bir gerekçe ve bilimsel bir gerekçe değil. Çünkü transit trafiğin ikinci köprüde özellikle geçiş imkanı buluyor transit trafik. Payı sadece %2. Kentin içinde dağılan transit trafiği bile ekleseniz bu pay gerçekten hiç ciddi oranlara varmayan bir pay. Ayrıca İstanbul'un kent içi ulaşım sorunun sadece %10'udur boğaz trafiği. Hani insanlar biraz yanlışla yorumluyor Çünkü evet. bütün derdimiz İstanbul Boğazı'nın rahat geçilmesi olmamalı. Ama boğaz trafiğine odaklı düşünürsek de yeni bir köprünün yerine e, raylı ulaşıma dayalı ve denizin altından tüp tünellerle geçen ve günde 1,5 milyon insanı taşıyabilecek olan projeler var. raporumuzda da bu tip çözüm önerileri var. Evet. Marmaray'ın hayat ki bulması ki var bu Marmaray'ın en azından hayat bulması, diğer toplulaşımdaki iyileşen de bir eğilim var raylıistan ve deniz ulaşım adına. Bu projelerini, bu projeleri tecrübe eden bir kent olabilsek belki bu durumda ihtiyacımızın olup olmadığını daha iyi ölçebiliriz. Hani biz toplulaşımı her türde tecrübe edebilen bir kent değiliz. Tek mar e metrobüs e tecrübemiz vardır ciddi anlamda ama onun da iki ucu o kadar uzatılmıştır ki ara durak yoğunluğundan dolayı pratik bir şekilde kullanılabilir bir proje olmaktan çıktı. Erişilemez bir proje halini aldı. Hani böyle yoğun bir talebi biz realit sisteme dayalı daha bilimsel projelere desteklemeliyiz. İnsanları yaka geçine zorlayan durumlardan kurtarmalıyız. Yaşadıkları yaka da çalışabiliyor olmaları lazım. Sosyal alanlara erişebiliyor olmaları lazım ki yaka geçişini azaltırsak zaten talebi dindirmiş oluruz. Yani talebini yönetmeliyiz biz bu kentin. Sağlıklı arazi kullanım kararları ve ulaşım kararları birbirini desteklemeli. Dediğim gibi yeni bir köprü, yeni bir e, karayolu geçişi hangi noktada olursa olsun bu kente yarar getirmez. E, hem kentçi trafiği hem de yaka geçişlerini rahatlatmak adına yakalar arası nüfus sistem dengesini kurgulamalıyız ve boğaz geçilerine daha toplulaşım odaklı çözümler geliştirmeliyiz. İlk Boğaz Köprümüzün ömrü 9 yıl sonra bitecek. Onun yıkılıp yerine hem raylı sistemi destekleyen hem de karayolunda daha... sonra bitecek mi? Bilimcim? Kullanım ömrü bitiyor. Öyle mi? Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Planlama Müdürlüğü'nün değerlendirmelerinde vardır. Hı hı. Ee, kullanım ömrü bittikten sonra o köprü daha bilimsel, daha ihtiyacı dönük olarak raylı sisteminde desteklenen nitelikte de değerlendirilebilir. Bu da değişik bir çözüm önerisi olabilir. Ama dediğimiz gibi en kötü ihtimalle yeni bir raylı tüp geçişle iki kenti arası e, toplulaşım da entegre edecek bir çözüm savunulabilir. Evet e, hatta aslında. bu e, raylı sistem e, yani tüp geçişle ve e, Marmaray projesiyle ee, üçüncü köprüye ihtiyaç duyulmayacağı türünde Hı -hı. açıklamalar Hı -hı. yapılmıştı diye hatırlıyorum ben de. mi? fizibilite raporunda Hı -hı. yapıldığı takdirde yeni üçüncü Boğaz Köprüsü'ne ihtiyaç kalmayacağı yönünde bir ifadenin olduğu söylenir. Ee, zaten hani Marmara'yın bitirilmemesi ve bitirildikten sonra üçüncü köprünün gündeme alınmasını beklememe hali bu yüzdendir. Çünkü onların bu tip raylı sistemlerin hem taşıma kabiliyeti çok yüksektir hem de ekonomik anlamda daha makul projelerdir. Örneğin günde bir buçuk milyon insana taşıyacak yeni bir raylı tüp tünel projesi İstanbul için 3. Boğaz Köprüsü'nden maliyetinden 7'de 1 oranda düşük bir maliyete sahiptir. Kamulaştırma masrafı yoktur, çevrecidir, çevreye en ufak bir zararı yoktur. Hem kullandığı yakıt hem de inşaat faaliyetleri sırasında ve bizim ihtiyaç duyduğumuz bu nüfus toplulaşımda doyurmaktır. Özel araçlarla ya da motorlu araçların geçişini kolaylaştırmak çok sınırlı ve kısa vadeli bir çözümdür. Sonrasında o yeniden bir talebe doğru evrilecektir. İstanbul'da. Peki deniz ulaşımından nasıl yararlanabiliriz bu anlamda? Deniz ulaşımının hizmet kalitesini ve sefer noktalarının ilişkilerini ve sıklıklarını daha iyi koordine etmeliyiz. Bu anlamda yeni yatırımlar var. Deniz araçlarımızın ve durakların yenilenmesi iyi projeler. Olumluya kestirebileceğimiz türden projeler. Örneğin geçtiğimiz günlerde kıyı hatları boyunca harekete geçecek yeni sefer projelerinden bahsetmişti Kadir Topbaş. Hani bunlar gerçekten iyi projeler ama şöyle eksiklikleri var diye düşünüyoruz. Kıyı Boyunca hareket eden bir hattı kentin geri kalanından kopuk düşünemeyiz. Yani kentin geri kalanındaki alanlar bu kıyı hattındaki iskele duraklarını ya da iskele alanlarına yolcuları taşıyor olmalı ki bu kıyı hattında da işler, işler bir şekilde e, hayat bulabilsin. Yoksa sınırlı sayıda yolcuya sınırlı sayıda seferle hizmet etmek sadece kağıt üzerinde bir deniz ulaşımı projesi olur. Hani bunların etkinliklerini arttıracak e, alt açılımlarını da geliştirmeliyiz. O anlamda kesinlikle deniz ulaşım payını arttıracak projelerdir bunlar. Dediğimiz gibi insanları... Altı cephesi denize komşu bir kentte daha fazla denizle buluşturmalıyız. <gülüyor> yani bir vapur yolculuğuyla boğaz sıkışıklığında ya da kent içi trafikteki karayolu yolcunu kıyasladığımız zaman kesinlikle daha cazip ama bunu insanlara daha iyi ulaştırmalıyız. Daha bilgilendirmeliyiz ve daha cazip yani bunu alternatif olarak onlara sunmalıyız. Tıpkı metrobüsün akışkan bir trafikte sıkışık trafikteki yolcuları cezbetmesi gibi. Hani bunları hı hı. cezbedici alternatifler olarak e, halkımıza sunmalıyız. Hı hı. Evet yani bir yandan toplu ulaşım çözümlerini akılcı bir şekilde ve bütüncül bir şekilde hı hı. uygulamaya hı hı. sokarken bir yandan da kent planlamasını da ona göre Kesinlikle. düzenlemek Ulaşım ve kullanım her zaman birbiriyle eşgüdüm güdüm halinde yürümelidir ki biri önce giderse diğerinin düzenini bozar muhakkak. Hı hı. Çok teşekkürler Çağrı ve teşekkür programa katıldığınız için. İlerleyen günlerde belki bugün verdiğimiz chat raporunun zorunlu hale getirilmesiyle ile ilgili karar gibi umuyoruz. Hı hı. E, e, belediye'nin e, bu planları ile ilgili açılan e, davalar da olumlu bir şekilde yani e, üçüncü köprünün yapılmayacağına yönelik e, e, bir şekilde sonuçlanır. Umarız. Evet çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, programı her zaman olduğu gibi yüzde yüz ekolojik pazarlara davetle kapatmak istiyorum. Ama ondan önce Buğday Derneği'nin aldığı bir ödülden söz etmek istiyorum. E, bu hafta pazartesi günü Time Out dergisi. 10. yılını kutladı ve 10. yılında verdiği özel ödüllerden birini de yaşama değer katan projeleriyle ki bunlardan bir tanesi de %100 ekolojik pazarlar. Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'ne verdi. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Evet e, bugün e, Bakırköy'de e, cumartesi günleri Şişli ve Beylikdözü'nde başlıyoruz. Pazar günleri de Kartal'da açılan %100 ekolojik pazarlara sizleri davet ediyoruz. Sağlıklı bir alışveriş ve beslenme için hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın.